Bugünkü konumuz ve konuğumuz da aile içi şefkat oluşumundan sevgili Gizem Alel Şapcı. Hoş geldin güzel. Hoş bulduk Leyla. Nasılsın? <gülüyor> Nasılım dediğinde <gülüyor> hemen iyiyim demek yerine Gerçekten içimde ne olduğunu bakayım... ...mesela mikrofon belki kalbimin atışını duyuyordu... <gülüyor> Hakikaten heyecanlıyım şimdi... ...sohbetten farklı bir ortamda olduğum için... Hoş geldin tekrar... <gülüyor> ...ben de seninle konuşacaklarımdan dolayı çok heyecanlıyım... ...çünkü şiddetsiz iletişim eğitimlerine... ...az da olsa katılmış biri olarak çok fazla... ...yeni kapı açmış bir yol bana... ...önce böyle bir sorayım sana... ...şiddetsiz iletişim nedir? Yani... Hmm. Hmm, ...ve neden ihtiyacımız var... Hmm. Bu soruya her seferinde farklı bir cevap verebilirim. Ama bugün şöyle demek istiyorum. Ee, özellikle kendimizle ama başkalarıyla da yani karşılıklı yargılardan arınmış ve kendi özümüzden hareket ederek iletişim kurmak benim için şiddetsiz iletişim. Hmm, yargılardan arınmış. Evet yani yargıları yok ederek silerek değil ama e, yargıları fark edip onları ayırarak olan olaydan ayırarak içimizdeki suçlamaları Karşımızdakini yansıtarak değil de onları dönüştürerek altta hangi duygum var, hangi ihtiyacımdan dolayı böyle hissediyorum. Bunları fark ederek iletişim kurmak. Yani fiziksel şiddet ya da işte psikolojik şiddet bunlar bizim hani çok aşina olduğumuz şeyler. Ve gözümüzle de hani gördüğümüz ya da bize uygulandığı zaman hissettiğimiz şeyler. Ama sözsel şiddet biraz daha farklı. Aslında yaşamımızın neredeyse tamamında... Ee, sosyal olarak da şiddet gördüğümüzü ben en azından bu katıldığım eğitimlerde öğrendim. Ee, peki sosyal olarak da bu kadar şiddet görüyormamızın yani biz ne zaman e, başladı bu? Yani e, bu kadar şiddet ne ara bizi e, sarıp sarmaladı ve bizim bundan haberimiz olmadı? Şiddetiz iletişim kurucusu psikoterapist Marshall Rosenberg diyor ki insanlar bundan yaklaşık 8 bin yıl önce iktidar ilişkileri kurulduğunda Hmm. Güçlü azınlığın güçsüz çoğunluğu yönetebilmesi için bazı ikilikler yarattılar Doğru yanlış iyi kötü haklı haksız güçlü güçsüz vesaire Ve bu kuralların içinde çoğunluğu yönetebilmek için taleplerle güç kullanarak iletişim kurmak kültüre yerleşti Ve bugün en küçük toplumsal birim ailenin içinden en büyük birinlere uzanan yolda Güçlünün güçsüzü yönettiği, kendi içinde aslında barındırdığı özündeki gücü, başkasına e, hakim olmak, e, onun istediği şey yapması için, onu yönlendirmek için kullandığı bir düzen içine geçtik. Ve şiddet şimdi bunu kırmak istiyor. Hmm. Şimdi bu anlattığın şey o en tepede başlayan şey. Ama bizim gündelik hayatımızda hmm. da şiddet var. Yani... Evet. E, hani bu kadar içimize yayılıyor ve bu kadar hmm. normal ve sıra, bizim hani sıradan insan liderler tamam hani onlar hmm. bir şekilde yönetmek biz niçin kullanıyoruz bu dili bu kadar <gülüyor> Ya mesela şöyle, şöyle şöyle şöyle çok özür dilerim soruyu daha net sorayım. Mesela seni çok seviyorum. Sen benim arkadaşımsın. Hmm. Sen de beni çok seviyorsun ama biz kendi aramızda konuşurken bile birbirimize e, sözel şiddet uyguluyoruz ve bunun farkında bile değiliz hmm. çoğu zaman. Hmm. Hani bu kadar şeye iyi olmasının Temeldeki hmm. sebebi. İki cevap oyanıyor içimde benim. Ee, bir tanesi kendi şefkatli doğamızdan kopuk olmak. Kendi şefkatli evet. doğamızdan ee, kopuk olmak. Çocukluğumuzdan beri edindiğimiz, büyüklerimizden, çeşitli anne baba öğretmen, yetişkin dünyasından duyduğumuz mesajları dünyanın gerçeği budur diye kabul edip yavaş yavaş kendi karakterimiz bellememizden. Ve karşımızdakilerle bu şekilde iletişim kurmanın doğru olduğunu zannetmemizden kaynaklandığını düşünüyorum. Hmm. Evet, yani bize, aklıma... yani bize öğretilen iletişim dilin, yani biz öyle öğrendik ve öyle devam ediyoruz. Burası. Yani benim çocukluğumda e, edindiğim bazı şeyleri şimdi yetişkin olarak ezbere yaptığımı fark ediyorum bazen. Mesela çocuğuma ezbere içimden geçen, neysem benim dediğim olmalı hı hı. E, canavarını fark ediyorum kimi evet. zamanlar ve. Onunla iletişim kurmayı öğrendim. O canavar aslında ne demek istiyor bana ve ona kapılmadan gerçekten seçerek iletişim kurmayı manuel olarak kendime öğretmeye çalışıyorum. Yoksa ezberler bizi bence esir alıyor ve yönlendiriyor iletişimde. Evet yani çok güzel bir yere geldin. Oradan devam edelim hmm. istiyorum. Temelde şiddetsiz iletişim aslında ailenin içinde de başlıyor. Yani bugün delik yaşamımıza sarkan ve bizimle birlikte ilerleyen o şiddetli hal. E, o zaman e, çocuk anne vatanlıdır lafından yola çıkarak... ...aslında annemizle kurduğumuz bağda da bir sorun var. Yani annemiz de öyle öğrendiği için e, biz böyle öğrendik. Ve anneyim benim dediğim olacak da bir şiddet. E, mesela kendimden bir örnek verecek olursam... ...ben eğitimlere katıldığım zaman şunu öğrendim. Ben çocukken mesela annemin şu cümlesinden hiç haz etmiyordum. Ben demiştim. Hmm. Ama ben bundan neden haz etmediğimi bilmiyordum. Yani hoşuma gitmiyordu bunu duymak çok kez. Hmm. Çocukken de sonrasında da. Mesela bunun bir şiddet cümlesi olduğunu eğitimler sırasında öğrendim. Bunun gibi bir sürü cümle var aslında hayatımızda. Değil mi? Hem de nasıl pek <gülüyor> çok var. Belki bu örnekte küçücük <gülüyor> kalabiliriz. Belki herkese katkısı olur. Ben senin annen olsam ve sana desem ki... ...ben sana demiştim Leyla. Bu sende nasıl bir duygu tetikliyor? Yani aslında bu bende şey hani ben bilmiyorum bilmiyorum her şeyi zaten sen biliyorsun. Ben bilmiyorum <gülüyor> her şeyi sen biliyorsun diye düşündüğümde nasıl hissedebiliyorum? Kötü hissediyoruz. Yani kötülük kötü. kötü bir duygu. İşte mutsuz ediyor insanı yani hani şey oluyorsun karşındaki tarafından hiç. Takdir edilmiyorsun hmm. ya da iyi görülmüyorsun. Evet. Hep onun yani, dediğine çıkıyor. Hep onun dediği yanlışlara sapıyorsun. <gülüyor> evet. Yani şöyle oluyor mesela çocukken ben de duydum böyle cümleler. Veya şimdi kendimi bir çocuğun yerine koyabiliyorum. Ben böyle bir şey duyduğumda bende uyanan şey en çok suçluluk oluyor. Hı hı. Ah hata yaptım. Bunun uzun vadede etkisi evet. ben eksiyim. Ben bilemem. O zaman kendi sezgilerime güvenmek yerine dış kaynaklara güvenmeye başlıyorum. Evet. Ve bu kendi şefkatli gücümü, gücümü elimden teslim ediyorum başkalarına. Ve bu mutlaka bende bir hınç yaratıyor içimde. Bir öfke de yaratıyor dışarıya karşı. Ve sonra o öfke, suçluluk, utanç sarmalının içinden çıkamıyorum. Evet. Ve şimdi bunu kırmak istiyoruz. Tam da bunun için yapıyoruz Hı -hı. bu çalışmaları. Ee, peki o zaman anne bunu bilerek yapmıyor ama. <gülüyor> ee, anne ve babanın şiddetsiz e, iletişim kurabilmesi için çocukla yani... Ne yapması gerekiyor? Neyi fark etmesi gerekiyor? Hmm. Bir de sizin şöyle bir şeyiniz var. Yani şiddetsiz iletişimcilerin şöyle bir şeyi var. Şiddetin karşılanmayan ihtiyaçlardan doğduğunu düşünüyorsunuz. Yani orada hani bir pratik, böyle bir, bir, yani gündelik hayatta uygulanabilecek bir şey sunmak istersek insanlara ne demeliyiz mesela... Öncelikle ilk cümlede dönmek istiyorum çünkü orada eksik kalmasın hı hı. isterim. Ee, bir yetişkin ebeveyn ya da bir öğretmen çocuğuna eğer ezber bir yerden davranıyorsa orada da ona şefkatle yaklaşmak istiyorum. O an, o sırada bildiğinin elinden gelin en iyisini yapıyor. Hı hı. Burada bir sorun yok yani Tabii. bu yanlıştır diye bunu etiketlemiyorum. Yoksa aynı evet. o ikilik dünyasına takılıp kalırım ben de şiddetsizleşme tutkun birisi olarak onu istemiyorum. O elinden gelin en iyisini yapıyor ama şuna bakıyoruz orada bir bağ kuruluyor mu? Ben demiştim sanıyı söylediğimde ben yetişkin olarak o çocukla bir bağ kuruluyor mu yoksa kopuyor mu? Peki kopabilir insanım ve elimden gelenin iyisini yaptım. Onu nasıl onaracağım diye soruyorsun. Hı -hı. Hı? O zaman şuna bakmak istiyoruz. Bizim için anahtar duygu ve ihtiyaç. Şunu söylüyor şiddet zileçim. Bütün yargılar içimdeki mesela o çocuğa içimde herhalde bir yargı oluyor ben demiştim derken. Ah beceriksiz diyorum ah düşüncesiz bir şey diyorum. İçimde bir sıfat geçiyor o çocuğa. Onu fark ettiğimde o yargıyı, tüm yargılar karşılanmamış ihtiyaçlarımın trajik bir ifadesidir diyor. Yani acaba neye ihtiyacım vardı? İçimde bu yargı uyandığında bana hangi ihtiyacımı söylemeye çalışıyor? Mesela işbirliği istiyor olabilirim, destek, kolaylık istiyor olabilirim. Bu ihtiyacım bana duygularım yoluyla kendini gösteriyor. Üzüldüm belki, hayal kırıklığına uğradım ya da sıkıştım Çocuğumla bir anlaşma yapmıştık ve sıkıştım, hı hı. zorlandım. Çocuğumu buradan ifade edebilirim kendimi. Yani kendi gerçeğimden. Çocuğum hakkında bir etiketle konuşarak e, ya da onu ben sana demiştim diliyle suçlayarak değil de. Ben böyle da üzüldüğüm hayal kırıklığına uğradım. Çünkü kolaylık istiyordum deyip. Şimdi seninle destekleşecek bir ortam arıyorum. Ne yapalım diye ona sorabilirim. Evet. Yani aslında annenin de orada karşılanmayan ihtiyaçlarından dolayı anne anne o şiddeti uyguluyor. Kesinlikle, <gülüyor> kesinlikle ve onunla bağ kurduğumda o zaman o zaten dönüşüyor. Bütün yargılar, duyulduklarında dönüşüyorlar. Artık o bütün <gülüyor> sert halleri kalmıyor. Sesimde bile kalmıyor. Üzü, üzüntümle, hayal kırıklığımla ve destek ihtiyacımla bağ kurduğumda. Peki şimdi e, dinleyenler şunu Merak ediyor olabilirler çünkü ben merak ediyordum eğitimler arasında e, Şiddetli bir çocukluk dönemi e, Şiddetten kastım tamamen bu sosyal şiddet İşte ben yapmıştım ben etmiştim geç kaldık bak gördün mü Pasif şiddet diyorum Pasif şiddet, şiddet. Evet. Bir anne çocuk ve büyüdük e, artık çocuk değiliz Neticesine Yani şiddetsiz büyüyen biriyle, şiddetli büyüyen bir çocuğun yetişkinlik dönemindeki anneyle arasındaki bağı ne? Değişik olan ne? Hmm. Yani yetişkin olduğunda çocukluğunda böyle bir etkiyle büyümüş olmanın nasıl etkileri oluyor hayatına evet. diyorsun? Ee, ben gene kendimden örnek verebilirim anca. Ee, ben Eski mesleğimde daha önce kurumsal hayatta çalışırken e, talepkar bir yönetici olarak hatırlıyorum kendimi. Talepkar. Evet. Hmm. Benim bildiğim iletişim yöntemi oydu. Üstten güç kullanarak istemek üzerineydi. Hmm. E, ve bunu kırmak benim için otobandan patikaya girmek gibi bir şeydi. Hmm. Üstten güç kullanmak. Evet. Doğru. Ve bunun e, çalışma arkadaşlarımı desteklediğini zannetmiyorum. Ve bu da aynı ebeveyn çocuk ilişkisinde olduğu gibi... Çalışma arkadaşımdan, onun belki çalışma arkadaşına aktarılan bir e, sarmal gibi. Hı hı. E, bugün bir anne olarak daha özümden hareket ettiğimi düşünüyorum. Ama ben anne olmadan önce yeni doğum yapmış bir arkadaşıma. Bebeğini ağlatmalısın, ağlaya ağlaya öğrenecek demiş bir insanım. Aynen. Bugün onun çok uzağındayım. <gülüyor> Bunu ben arkadaşıma söyledim. Şimdi diyorum ki ne haddime, hı hı. ona böyle bir öneride bulundum. Hı hı. Ve nasıl olur da bir anne bebeğini ağlatması yönünde tavsiye verebildim? Bunlar kendi özümle bağlı değil. İşte şimdi ona dönmek için orası bir bilinçli çaba istiyor. Hı. Şey hemen e, cümle arasında fark ettiğim bir şey, Hı. o zaman hiç tecrübenin olmadığı ya da bilmediğin bir şeyle ilgili tavsiye vermek de mi bir şeydi? Evet, bu soruyu <gülüyor> çok seviyorum çünkü bütün eğitimlerimizde bunu kullanıyoruz Leyla. Ee, ya akıl verme hali Çocuğumla ya da bir yetişkinle Herhangi zor zor bir duygunun içinden geçen Zorlanan birisiyle iletişim içinde Diyelim sen ağlıyorsun Hı -hı. Ben sana diyorum ki çocuk olabilirsin şimdilik Ağlama Leyla bunda ağlayacak bir şey yok Hı, Bu bir şiddet mi? <gülüyor> Hayır bu, bu, bu çok sen önemli de, Evet. bunu bütün annelerin tamamı iyi niyetle yapıyorlar yani evet. hani çocuğu susturmak o anki evet. meseleyi çözmek için evet. Ağlamam bitince gel odanda ağla Hı -hı. bütün bunların hepsi sende nasıl bir duygu uyandırır belki Hı. söyleyebilirsin yani O sırada Hı -hı. benden kurtulmak istediğini düşünür Evet öyle düşünürsün yalnız hissedersin çaresiz Ya belki da çocuk olsam de... kendimi başka bir duygu ifade edemediğim için ağladığımı yani evet. Onun için bence ağlıyorum Ve Uzun sürede ne yaparsın sana Ağlama hmm. ağlama dendiğinde Daha çok ağlarım bence hmm. <gülüyor> e Sonra ağlamanın bir suç olduğunu düşünürüm Ve Belki sonra da ağlamayı bırakırsın değil mi evet. Duygularını ifade edemezsin Ağlamaktan utanan biri bile olabilirim evet. yani Halbuki diyoruz ki Bütün duygular bize ihtiyaçlarımızı gösteren Çok kıymetli birer işaret Arabanın benzini bittiğinde o benzin göstergesinin üstünü kapatmıyorsun değil mi? Evet. <gülüyor> de Peki ağ oluyorsun. ağlayan çocuğa ne demeli anne? Hmm. Benim için burada aslında şiddet için hiçbir yerinde meli malı yok. Hı -hı. Ama şöyle bakıyorum ağlayan bir çocuk orada bir ihtiyacını ifade etmeye çalışıyor. Hı -hı. Belki destek istiyor, belki ilgi istiyor, belki rahatlamak istiyor annesinin yanında güvende olup. Ee, belki kendini ifade etmek istiyor. Onun ihtiyacıyla sesli ya da sessiz bağ kurabilirim bazen. Evet, mesela yorgun olduğum zaman da ağlayabilirim değil mi bir çocuk? Tabii. Ağlar yorgun olunca. Şöyle diyebilirim, çok yoruldun galiba. Hmm. Biraz dinlenmek mi istiyorsun? Ya da üzüldün şimdi eve gittiğimiz için parktan ve biraz daha eğlenmek mi istiyorsun? Onun bana uymuyorsa eğer istediği şeyi onu yapmam gerekmiyor. Sadece onunla bağ kurmam yeterli. Onu anladığını evet sözler olarak söylemiş yani, olmam. Evet, bile Yani her halinde kabulsün, her halinde seni seviyorum ve senin yanındayım destek için. Hmm. Ve aynı zamanda kendim için de çünkü ben de zorlanıyor olabilirim. Örneğin parktan eve gelmede evet. eğer bir dirençle karşılaştıysam bunu da ifade edebilirim. Fakat çocuklar ama pek çok yetişkin için de geçerli. Önce duyulduklarında duyabilir hale geliyorlar. Duyulduktan sonra ben de diyebilirim ki çocuğum duyulduktan sonra. Biliyor musun ben de zorlandım eve kolayca rahat rahat güle oynaya gitmek istiyordum. Bu parktan eve gidişleri ikimiz için de kolaylaştırmak için ne yapabiliriz? Hı -hı. Benim Hı -hı. aklıma mesela şöyle bir şey geliyor bilmiyorum bir anlaşma yapmak. Saat beraber saat konuşmak. Senin aklına ne geliyor? Bu... Çözüm noktasında hani ne yapalım noktasını da ben çocuklarla beraber bulmak istiyorum. Çünkü çocuklar çok yaratıcı öneriler getirebiliyorlar. O bağ kurulduktan sonra benim oğlum bana hiç aklıma gelmeyecek yaratıcı önerilerle gelebiliyor. Ona açıklık taşıydı deriz. yani son noktada o zaman bundan sonra şöyle yapacağız demek yerine. Benim aklıma bu geliyor. Sana ne geliyor diyen eş değerli bir yer. Hmm. Evet yani aslında... <gülüyor> ee... Çocuğu da işin içine katarak çözüm bulma hali daha sağlıklı oluyor değil mi? Ee, yine kendimden hareket diyebilirim. Müthiş özgürleştirici. Yani Çocuğumun sorunlarına çözüm bulmam gerekmiyor. Evet, hem sizi hem çocuğu. Yani çocuk evet. düşünüyor çözüm bulmak için. Ee, anne de rahatlıyor. Evet. Ve bak ne kadar çok ihtiyaç karşılanıyor. Görülme ihtiyacı, değer ihtiyacı, saygı. Belki onun alanına duyduğum saygı, özellik ihtiyacı, seçim. Hı hı, i̇ş birliği. Yani tonla ihtiyaç karşılıyor bu duygu duyulma halinin içinde O zaman içimizdeki şiddeti uyandıran şey bizim eksik ihtiyaçlarımız Karşılanmayan ihtiyaçlarımız Evet görülmek isteyen ihtiyaçlar diyebilirim Onlar içimizde baskı yaptığı zaman bizde de çeşitli yargılarla çıkabiliyorlar Peki biz o karşılığında ihtiyaçlarımızı hani tek başımıza fark edebiliyor muyuz? Yani hmm. hani o, o doğru soruyu kendime... Mesela ben çok öfkelendim. Atıyorum patronuma çok öfkelendim. Evet. Öğretmene çok öfkelendim filan. Ama ve ona bir laf sokmak ya da işte bir şey söylemek istiyorum. Acıtmak için söylemek evet. istiyorum. O anda kendimi durdurup ve hani e, kendime hangi soruyu sormalıyım hmm. ki o ihtiyacı bulayım? Çünkü o ihtiyacı bulmak da bir adım. Evet. Karşılayıp karşılamamak değil. İstiyacı bulmak da bir adım. Evet. Yani doğru soru ne? Yani Kendime ne demeliyim? Şimdi yine birkaç şey geliyor aklıma. Bir tanesi bu sadece sözler olarak vereceğim ipuçlarıyla ah şimdi aldım hayatıma götürdüm olmayabilir. Bunun için sunulan tonla eğitim var Türkiye'de. E, izinle söylemek hı hı. istiyorum. Şiddetizleşim Türkiye'nin Facebook'ta Tabii bir de, e, topluluğu var. Burada pek çok Instagram'da da var şiddetizleşim diye. Pek çok arkadaşımızın eğitimleri duyuruluyor. Hı hı. Artık benim için gerçekten pıtırak gibi çoğalan bir dünya. Şiddetizleşim dünyası. böyle Marjinal bir şey değil. Hı hı. E, deneyim çok önemli diyorum. Yani kendime o patronumu öfkelendiğim zaman ne söylediğimi aslında neye ihtiyaç duyduğumu bulmak için bir bu konuda bana rehberlik edecek birisinden destek almak çok kıymetli. Benim kendi tecrübem de böyle oldu. Yani sadece kitabı bilgi değil, hı hı. şöyle yap böyle yap değil. Gerçekten bir şefkatli bir rehberlik, bir eşlik önemli. Ama şimdilik ipucu olsun diye şunu söyleyebilirim. Önce içimden geçen suçlamaları dinleyebilirim. Hı. Ne diyorum ben patronuma? Ha? Ne biçim bir haksızlık ediyor? İşte kötü bir adam ne kadar bence? Ne geçiyor içimden? Bunları bir dinleyebilirim. Bu bütün yargılar benim zihnimin ürünleri. Bunlara inanıp inanmamayı ben seçiyorum. Patronun bana belki sadece diyor ki 3'e kadar bu işi teslim etmeni istiyorum diyor mesela. Hı hı. O onu söylediğinde buna verdiğim anlam benim içimde şiddeti besliyor ya da beslemiyor. Ben ne biçim bir herif bu ne kadar haksızlık ediyor çalışanların hiç düşünmüyor dediğimde mesela. Aslında içimdeki yargı bana ihtiyacımı ters bir yerden söylemeye çalışıyor. Trajik ifade dediğimiz aslında bu. Mesela ne biçim düşüncesiz bir adam derken ne istiyorum? Düşünülmek. Evet için. görülmek, hı hı. düşünülmek, belki gözetilmek. Hı? Bunu istiyorum. Bunu fark ettiğim anda belki o içimdeki öfke, artık öfke işini yaptığı zaman ki çekip gidiyor. Üzüntüye dönüşüyor belki. Hı? Bir hayal kırıklığına dönüşüyor. Evet. Daha böyle acılı bir yere gidiyor böyle hırslı bir yerden. Yumuşatıyor biraz. Evet. <gülüyor> ee, benim için bu ilk seviyede şiddet için yapabileceğim şey bu. Yani yargılarımı dinlemek kendi kendime, onları başkalarına söylemek yerine. <gülüyor> bir onları dinlemek, yani mola alıp bir küçük bir mola olabilir dinlemek. Cevap vermeden önce içime bakmak yani. O yargılarımı düşündüğümde nasıl hissediyorum ve neye ihtiyacım var? Hangi ihtiyacımdan dolayı böyle bir içimden öfke, böyle bir duygu çıktı buna bakmak? Ve sonra kendimle bağlantı kurduğumda kendimi oradan ifade etmek hayata. evet. Hmm. Çok güzel oldu bu. Hmm. <gülüyor> Tekrar anne çocuk ilişkisine dönersek. Hmm. Ee, şiddetle büyüyen çocuk. Ee, sözel şiddetle büyüyen çocuk. <gülüyor> Gücü artık annesine yettiği zaman. Nasıl bir ilişkiler oluyor anne ve çocuğu? Hmm. Hatta işte evlendi ve bir yuva sahibi oldu ama annesiyle de bir şey kopamadığı. Ama aslında kopuk olan da bir bağı var yani fiziksel evet. olarak hani şey olarak kopamıyor hmm. ama düşünce olarak mesela birçok anne kendi annesine benzemek istemiyor evet. mesela böyle bir şey var değil mi? Evet belki ters tarafa koyuyor bu sefer <gülüyor> ona benzemek istemediği için çünkü <gülüyor> ne yapmak istediğinden <gülüyor> ziyade ne yapmak hani, ne ne olmak istemediği hani ona ona şeyi sorduğun zaman anneni sevmiyor musun? Yo çok seviyorum filan hmm. diyor ama asla kendi annesine benzemek istemiyor hmm. mesela oradaki şey durum nedir hani niçin böyle oluyor? Tahmin ediyorum çocukluğumuzda bir çocukken yaşadıklarımızı e, henüz onları dönüştüremediğimiz zaman yetişkinliğimizde o kopukluk devam ediyor. Çocukluğumuzda karşılanmamış ihtiyaçlarımızı belki kendi çocuğumuza aktarmamak için zorlandığımız kişiyle olabildiğince uzak bir yerde hmm. durmaya çalışıyoruz. Ayrışmaya çalışıyoruz. Evet. Benim için bunun şefkatli yolu. Aman ona benzemeyeyim değil de belki biraz e, gözyaşı dökmeyi kabul ederek çocukluğumda hangi ihtiyaçlarım karşılanmadı? Evet onlar yetişkinler bildiklerini en iyisini yaptılar da benim bazı ihtiyaçlarım bazı durumlarda karşılanmadı. Onlarla bağ kurup yani içimdeki çocuğa hala yaşayan çocuğa şimdiki yetişkin halimle annelik babalık edip hmm. onunla bağ kurduğumda orası benim için şifalanıyor. Peki bunun için de anneyle yüzleşme kısmı var mı? <gülüyor> <gülüyor> ee, gerekebilir gerekmeyebilir Bence hmm. her ilişkide bu biricik evet. Bazen seçebilirim Burada da şu önemli Tamam annemle yüzleşeyim ama bunu nereden yapıyorum Onu suçlayarak mı hmm. Ki bunu istemiyorum Yoksa onunla bağ kurmak için mi Evet. Ya ben de böyle olmuştu Ve şimdi teşekkür ederim bir sürü şey öğrendim bunlarla Çünkü mutlaka hayatımda Benim bendiğime katkısı da oldu onların Belki öyle olmamayı seçmek de öğrenmenin parçası ve annemle bunun üzerinden diyalog kurabilirim. Senin için bu nasıl diye. Belki o zaman o da kendi ebeveyniyle yaşadığı durumu anlatacak evet. ve birlikte kıracağız Tabii. o döngüyü. Evet. Buradaki evet. şey enerji çok önemli düşünüyorum. Yani hiç kimseyi düzeltemiyoruz. Hiç kimseyi biz iyileştiremiyoruz. Benim için haddime değil bir başkasına e, sen yanlış yaptın demek. Çünkü herkes o an bildiğinin en iyisini yapıyor. Eminim ben Tabii. de çocuğuma bir sürü onun ileride e, hoşlanmayacağı, hoşlan hoşlanmayacak, katılacağı şeyler yapıyorum. Ama istiyorum ki olabildiği kadar az yük bırakayım ona. Az iş kalsın. Evet. Ama şey çok önemli. Ee, az önce söylediğin şey. ilk başta bir kendimize dönüp... ...ben çocukken nelerden hoşlanmıyordum? Ve niçin hoşlanmıyordumla? Bir yüzleşip o farkındalığı ermek... ...ve ondan sonra hareket ediyor olmak. Yani Aslında farkındalık birinci adım. Evet. Bunu biraz da böyle kalpten bir yerden söylemek istiyorum. Ee, böyle zihinsel bir fark etmek değil de... Onu hatırladığımda eğer benim bedenimden çıkmamış bir duygu varsa, hı hı. yoğun üzüntü, yoğun bir acı, bir bilmiyorum belki o zamanın suçluluğu, utancı. Onunla bir biraz zaman geçirmek, o duygunun içimden dışarı çıkmasına izin vermek. O zaman dönüşüm oluyor. Evet. Çok az bir dakikamız kaldı. <Gülüyor> Son olarak böyle birkaç tavsiye yani böyle hani melimalı değil de mesela. Neler çocuklara az önce dedin ya çok hmm. güzel. İşte hmm. niye ağlıyorsun hani hmm. e hep ağlayacak mısın ya da işte, git odan dal. Bunlar hmm. şiddet. Bunun gibi bizim çok sık kullandığımız evet. e ve şiddet olduğunu düşündüğün yani e birkaç cümle bize tavsiye niteliğinde evet. söyleyebilir misin? Ee, çok ya şunu diyorum çevremde eğer şunu şunu yapmazsan bunu bunu yapamazsın. Yani böyle oğlum buna şart şurt diyor. Hı hı. Yani çeşitli koşullar. E, bunlar e, şunu ifade ediyor bana. Ebeveyn yetişkin güç sahibi ve diyor ki ben karar veririm evet. ne olacağına. Hı hı. Burada çocuğun söz hakkı yok. Çocukla eş değerli bir yer yok. Şart var. E, ve, ve bir de şu var. Ben o zaman belki eğer mesela söz konusu yemekse aslında bedenimin ihtiyaçlarını göz ardı edeceğim çocuk olarak. Hmm. Sonra parka çıkabilmek için ya da o dondurma evet. yiyebilmek için aslında benim bedenime iyi gelmeyecek bir şey yiyeceğim evet. Ve bu benim kendimden kopmamın en önemli noktalarından biri Başka ihtiyaçlarımı karşılamak için kendime sahicilikten kendime hakikatten vazgeçmek evet. Çok teşekkür ederim hmm. İlsem <gülüyor> Çok büyük zevkle çok, çok güzel bir program çok kısa oldu ama yani bir anda geçti <gülüyor> Evet, Tohumdan hasada Ekolojik Yaşam programında bugün şiddetsiz iletişimi konuştuk. Aile içi şefkat oluşumundan sevgili Gizem Alav Şapcı'yla çok teşekkür ederim Gizemcim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Tohumdan Asa'da Ekolojik Yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay.